Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz Tebuk Savaşı'nı konuşmuştuk en son sizinle ve zorluk ordusu denilen bir hazırlıkla çok hem mevsim olarak çok zor bir mevsim hem gidilecek yerin uzaklığı, çok sıcak bir döneme rastlaması tam e, hurma hasadı mevsimi olması e, sebebiyle hakikaten herkes için e, büyük bir imtihan olduğunu bu savaşın ve çok mücehhez, çok eğitimli Bizans ordusuna karşı, daha doğrusu Doğu Roma ordusuna karşı e, hazırlıklı bir e, orduya karşı yapıldığı için de e, korku veren gerçekten, hani e, insanın bir nevi ölüme gidildiği düşünülen bir e, savaş bütün bu sebeplerle çok ciddi bir sınav oluyor müminler için ve tabi münafıklar için de münafıklar size söylemiştik bunları kısaca şimdi geleceğimiz yere bağlayacağız da onun için bu sözleri sarf ediyorum çeşitli mazeretler uydurdular kimisi kişisel kimisi işleriyle ilgili ve bunların hepsinin uydurma bahaneler olduğu Efendimiz tarafından da biliniyor ama Efendimiz onları hiç şey yapmadı. Yani ikiletmedi bile. Bütün mazeretlerini kabul etti. Ve onlar peygamberimizle birlikte savaşa katılmadılar. Yalnız Müslümanlardan üç kişi var. Kâb bin Malik, efendim isimlerini söyleyeyim. Mürare bin Reba ve Hilal bin Ümeyye. Bu üç kişi münafıklardan değiller daha önce pek çok olayda samimiyetlerini ispat etmişler savaşlara katılmışlar, fedakarlıklarda bulunmuşlar yani iman sınavlarından çok kez geçmişler fakat bu savaşta sadece ihmalkarlıklarından arkadaşlar yani bugün hepimiz için Allah'a sığınıyorum yani neredeyse sıradan görünen yani herkes yapabilir, olabilir, ihmal etmiştir hani birini aramayı ihmal ederiz işte bir taziyeyi ihmal ederiz Efendim ödevlerimizi ihmal ederiz, son günlere bırakırız. Yani e, disiplinsizlik, iradesizlik, e, düzensizlik artık normal norm haline geldiği için, normalimiz olduğu için çok üzülerek söylüyorum bunu gülümseyerek anlattığıma bakmayın. E, bugün hani hepimizin başına gelebilecek diye düşündüğümüz e, sebeplerle e, ha bugün gideriz ha yarın gideriz diyerek biz işte arkadan yetişiriz He, hele biraz işlerimizi yoluna koyalım arkadan biz yetişiriz diyorlar. Mesela böyle yapar biliyor musunuz nefis arkadaşlar. Yani yapacaksın sen bunu merak etme yani biraz sonra yapacaksın der. Ee, i̇nandırır. Halbuki yüzlerce kere denemişsindir. Biraz sonraya bıraktığında bu olmayacak yani. Biraz sonraya bıraktığında o yıkılmadan yatacaksın. İşte iki gün sonraya bıraktığında işte ya son gece uyumam ben bu ödevi yaparım dersin. Ama hep bilirsin yani kaç defa denemişsindir. E, son gece uyumadığında da yani ya uykun gelecektir hani son gece geldiğinde veyahut da uyumadığında da istediğin gibi olmayacaktır o ödev. E, dolayısıyla bunu defalarca gördüğün halde e, bu, buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ne diyorlar? Ahmakça ilim serdik diyorlar. Yani herhangi bir gerçek, gerçeğe dayanmıyor. Aptalca bir iyimserlik e, ve defalarca aksini görmüş olmasına rağmen arkadaşlar işte bu insanı bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Münafık yapmıyor ama münafıklarla aynı safa düşürüyor. Münafıklarla aynı konuma düşürüyor. Şimdi bu hikayeyi sizinle e, konuşacağım. Bu üç kişinin hikayesini. Tevbe suresini okumanızı tavsiye etmiştim zaten. Tevbe savaşıyla çok doğrudan ilgili pek çok ayet var o surenin içerisinde ve dolayısıyla münafıklarla ilgili de pek çok ayet var. Onların işte müminlerin başına bir bela gelmesini beklemeleri, Heh şimdi belalarını bulacaklar diyorlar. Roma onları, Doğu Roma onları mahveder. Yani o ordu onları tamamen biçecek. Biz ilk gitmedik. Ne kadar akıllılık ettik. Bak, mazeret uydurduk falan diyorlar. Kendi yani böyle tehlikeli bir duruma kendi elleriyle göz göre göre kendilerini tehlikeye atmadıkları için güya, hani tırnak içinde bu, efendim şey yapıyorlar. Akıllı görüyorlar kendilerini. Ve bu üç kişi de maalesef Müslümanlardan olmalarına rağmen sırf tembellikleri, gevşeklikleri, yani bu kelimeleri o sahabeler için kullanmak istemiyorum elbette. Onlar bizden, hepimizden yani belki de şu anda burada bulunan herkesten kat kat kat kat daha sağlamdırlar. Hem iradeleri bakımından hem disiplinleri bakımından. Zaten bu ikisi birbiriyle çok yakın birbirinin sonucu. Efendim ama işte burada böyle bir tökezliyorlar. Şimdi o tökezlemenin hikayesini sizinle paylaşacağım. Kitabımız bu bölümü. Bir paragrafla geçmiş fakat ben bu hikayeyi çok önemsiyorum kişisel olarak. Ee, size daha önce de başka vesilelerle bahsettiğim Celaleddin Vatandaşın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti. Bu bir, bir cildi arkadaşlar. ikinci ciltte geçiyor bu olay. Efendim böyle iki ciltten oluşuyor bu kitap. Bütün genç arkadaşlara, e, genç arkadaşlara niye diyorum? Çünkü onlar hani e, daha klasik metinleri okumakta biraz zorlanıyorlar bir Dil ve üslup mesafesi var klasik metinlerle aralarında. Ama bu kitap daha o modern okuyucuya daha yakın bir üslupla yazılmış. Bir de benim çok sevdiğim bir özelliği var bu kitabın. Olaylar sırasında inen ayetleri de hemen hemen her bölümde görebiliyoruz. Yani neredeyse siyerle eş zamanlı olarak meal okuyor gibi oluyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Bir de yazan Celalettin Vatandaş hocamız... Ee, sanırım sosyolog kendisi ee, bir toplum bilimci bakış açısıyla da olayları yorumladığı için o yorumlar da doğrusunu isterseniz e, siyerin güncellenmesinde bana çok katkı sağladı. Dolayısıyla bu kitabı e, bilemiyorum nedenini akademik camia çok itibar etmemesine rağmen e, ben hakikaten e, çok seviyorum bu kitabı. Allah razı olsun yazarından ve daha güzel eserlere muvaffak etsin e, bütün güzel eserler verenleri. Şimdi oradan aktaracağım size bu bölümü arkadaşlar. Bu Zaten burada da uzun bir e, tercüme yani rivayetin aktarımını göreceğiz aslında. Ka'ab bin Malik'ten gelen rivayetin aktarımını. E, tekrar isimleri sayalım. Ka'ab bin Malik, Mürarebin bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Üçü de imanlarından kuşku duyulmayan kimseler. Daha önce birçok kez bu sınavları geçmişler e, size söylediğim gibi. Efendim, Bedir Savaşı'na katılmış mesela Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeye. İkisi de Tebuk Savaşı'ndan önce gerçekleşen tüm savaşlara katılmışlar. Şehit olmak için isteyerek ölümün üzerine atılmışlar. Samimiyetleri defalarca sınavdan geçmiş. Ne var ki bu üç Müslüman münafıklar gibi Medine'de kalmış ve Tebuk Seferine katılmamışlardı. Arkadaşlar, işte sihiri bunun için çok iyi bilmeliyiz. Yani yaşadığımız zamanda çok nasıl diyeyim normal kabul edilen ve yaygın olan bir davranışın da orada bir küçük de olsa bir örneği var anlatabildim mi bilmiyorum yani e, bugün için e, çok yaygın olan pek çok hata pek çok ayağımızın kaydığı konular zaaflarımız yenildiğimiz noktalar dünyalıklara yenilmek mesela dünyevileşmek işte ne bileyim kabilecilik, ırkçılık gibi pek çok konuda gerek yani bunlar dünya çapında olsun gerek kendi küçük hayatımızın içerisinde olsun o yenilgilerin o ayağımızın kaydığı noktaların da örnekleri var o en büyük zaferlerin insanın kendi nefsine karşı kazandığı veyahut da dünyaya karşı kazandığı en büyük zaferlerin de nasıl başarıldığının örnekleri var yani her Tipten insan var siyerde ve her küçük olay e, adeta e, defalarca kullanılmak üzere gelecek yüzyıllarda defalarca kullanılmak üzere pek çok olaya örneklik teşkil edebilecek bir e, zenginlik, bir prototiplik barındırıyor içerisinde. Bu açıdan ben siyeri ne kadar detaylı bilirsek, bugünü o kadar iyi yorumlayabileceğimizi düşünüyorum yani yaşadığımız hayatı o kadar iyi yorumlayabileceğimizi ve yorumlamak yetmez arkadaşlar kendi duruşumuzu da o kadar doğru konumlandırabileceğimizi yani kendi duruşumuzu seçmek için de e, bugün yani bakın aradan kaç yüzyıl geçmiş bugünkü duruşumuzu doğru seçmek için de siyeri doğru okumak doğru bilmek detaylı bilmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum işte bu üç Müslüman münafıklarla birlikte Medine'de kalmışlar ve Tebuk Seferi'ne katılamamışlar. Münafık olmadıkları halde münafıklarla aynı safta gözüküyorlar dışarıdan baktığımızda. Ee, arkadaşlar bunun ben de altını çiziyorum. Münafık değiller çünkü zaten ayet ayeti kerime inecek ve onların mümin olduklarını, fakat bir günah işlediklerini ve te çok samimi bir şekilde tevbe ettiklerini ve bu tevbelerinin de kabul edildiğini ilan edecek. Ve Aleyhisselatullah dediğine kulli ayeti, Tevbe suresinin sonuna doğru. Ee, münafık değiller, ama o günkü dünyada baktığınızda münafıklarla aynı saftalar, aynı davranış gösteriyorlar. Bunun için arkadaşlar her birimiz her zaman canım işte bundan ne olacak işte orada o da şu konuda yanlış yaptı yani duruşumuzu seçerken safımızı belirlerken arkadaşlar kimlerle aynı safta olduğumuzu herhangi bir konuda arkadaşlar herhangi bir konuda bir misafir ağırlamaktan tutun düğününüzü yaparken işte ne bileyim yani herhangi bir şeyde yani sosyal hadiseler sırasında siyasi hadiseler sırasında Herhangi bir konuda tavrınızı belirlerken kimlerle aynı safta göründüğünüze çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Yani benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Hiç kimsenin sizin için yapabileceği bir şey yok. Sizin kendi duruşunuzu bel belirlerken bir dakika ya benim etrafımda kimler var? Ben kimlerle aynı durum aynı saftayım, aynı e, kulvardayım, aynı yola aynı hedefe doğru ilerliyorum. Kimlerle beraber? Buna çok dikkat etmesi gerekiyor bilhassa genç arkadaşların. Yani büyük, neden genç arkadaşların diyorum? Çünkü arkadaşlar gençlik benim nazarımda şöyle bir dönemdir. Enerjisi, samimiyeti, hakkani hak arayışı, adalet arayışı ve hani o doğru şeyler yapma isteği ve insanların kendisini belirlemesine karşı çıkış hani o kuvvetli direnç yani hayat enerjisi çok yüksek ama hayat tecrübesinin çok düşük olduğu bir dönem. Onun için onların ekstra dikkati bir de yolun başı olduğu için hayatın başı olduğu için arkadaşlar bir açının ilk çıkış noktası gibi matematikte geometrideki açıları düşünün açının ilk çıkış noktasında arkadaşlar 5 derecelik bir sapma olsa açının kolları açıldıkça o sapma ...kilometrelerce uzaklık ifade eder... ...kilometrelerce uzaklık ifade eder... ...yani hayatınızın başında ilişkilerinizi kurduğunuz... ...arkadaşlıklarınızı kurduğunuz... ...efendim dünya görüşünüzü oluşturduğunuz... ...ideolojinizi oluşturduğunuz... ...kendi kimliğinizi inşa ettiğiniz hayatın ilk yıllarında... ...bir sapma düzeltilemez demek değildir bu... ...düzeltilebilir... Ama çok zaman kaybedersiniz arkadaşlar. Yani siz hedefinizden kilometrelerce uzağa düşmüşseniz tabii ki o yolu geri yürüyerek hedefinizi doğrultabilirsiniz. Ama 5 yıl, 10 yıl gider hayatınızdan. Tabii düzeltmek gene iyidir. Ama keşke en baştan hiç hata yapmasaydık değil mi? İşte o hatayı hiç yapmamanın mümkün olduğu kadar tabii. İnsan illaki hata yapacaktır da fahiş ve büyük kopuşlar yaşamamanın çok önemli bir e, kolaylığını size söylüyorum şu anda. O da nedir? Etrafınıza bakın. Kimlerle aynı saftasınız? Kimlerle aynı saftasınız? Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Burada e, ben de kendime baktığımda, kendi nefsime... Yani şimdi sözü uzatmak istemiyorum, siyere dönmek istiyorum ama e, şunu da söyleyeyim. Ben de kendi nefsime baktığımda arkadaşlar bazen aynı safta bulunduğum kişilerin... E, görüntüsünden, e, ne bileyim fiziksel koşullarından, e, efendim ne bileyim kabalıklarından veya işte düzeylerinden rahatsız olduğum olabilir. Oluyor, bak itiraf ediyorum size. Oluyor. Ama ona bakmayın arkadaşlar, imanlarına bakın. Ter kokabilirler ama çok ahlaklı, çok dürüst olabilirler. Keşke çok ahlaklı ve dürüst insanlar ter de kokmasaydı. Bunlar hep sembolik ifadeler yalnız. Hep sembolik ifadeler. Buna dikkat edin. İşte bir mahalle gözünüze hiç estetik görünmeyebilir. Sizi rahatsız edecek e, görüntüler olabilir. Ama işte çocuğunuz orada... E, mesela bir kere ben mahallede yürüyüş yapıyordum. E, yaz, yazındı böyle. E, akşam ezanı vakti. Çocuklar top oynuyorlar, ezan okunmaya başladı. Çocuklardan biri diyor ki, e, affedersiniz aynen böyle konuşuyor. Oğlum durun lan ezan okunuyor diyor. Yani çocuğunuz bunu duyacak. Tamam lan da denilecek belki ama ezan okunurken saygı gösterilmesi gerektiğini duyacak. Bak 50 yıl öncesinden bahsetmiyorum. Günümüzden bahsediyorum. Demek istediğim yani bazen sizin içinizdeki dünyevi seviye, dünyevi estetik veya da işte nefsani seviye her neyse çatışabilir yani. Bununla sınav yaşayabilirsiniz. Yani Peygamber Efendimiz'in etrafına toplanan o insanları düşünün arkadaşlar. Köleler, ayak takımı, fakir fukara, cahiller, eğitimsiz insanlar ve onun ait olduğu asil zümreyi düşünün. Yani ne diyorlar Kureyş'in eşrafı peygamberimize sürekli? Ya Muhammed bizim seninle hiçbir problemimiz yok. Şu etrafındaki insanları uzaklaştır diyorlar. Biz seni dinleriz diyorlar. Kehf suresinde bununla ilgili ayetler nazil oluyor arkadaşlar. Onun için yani kimlerle berabersiniz ve niçin? Tamam mı? İşte ben kusura bakmasınlar ben o... İşte cami cemaatiyle beraber olamıyorum. Çok rahatsız edici insanlar, çok itici insanlar falan. Efendim ben işte şu çevrede çok daha e, elegans, çok daha böyle e, hani seçkin davranışlarla e, çok huzur duyuyorum. Hani oraya ait, or, orada olmaktan dediniz. Ama işte onlar da münafıklarsa, kafirlerse, Allah yolunun aykırısına gidiyorlarsa ne olacak arkadaşlar? Ha ne olacak? Yani tamam ben bunu seçiyorum diyebilirsiniz. Herkesin seçim yapma hakkı var ama o yolun nereye çıkacağını da en baştan bilmenizi tavsiye ederim yani. E, bilmemiz gerekir. Peki arkadaşlar e, bu üçü işte münafıklarla bir bakıyorlar ki Medine'de bir tek münafıklar kalmış. Ve orduya yetişemeyecekleri kadar da zaman geçmiş. Yani biz yarın yetişeceğiz öbür gün işte hızlı giderim yetişirim ben arkadan falan filan diyorlar ama öyle bir gün geliyor ki arkadaşlar bu e, paralize olmak mıdır tutulup kalmak mıdır? Ee, yaşamışsınızdır belki hayatınızda yani bazen espri yaparım da şimdi burada herkes tanımadığı için espriyi de yanlış anlarlar diye korkuyorum efendim yani en günahkarınız ben değilim herhalde diyorum bazen e, böyle yüz yüze konuşurken çünkü ben de bunu yaşıyorum arkadaşlar Tutulup kalırsınız yani orada o anda yapmanız gereken bir şey vardır biraz sonra biraz sonra biraz sonra derken o an geçer yani hani ne denir buna tavı kaçar Tavuk açar. Artık ondan sonra yapmaya çalışsanız bile hani o yama yamamak gibi bir şey olur. E, o sökük artık o yırtık orada bellidir. E, münafık olmadıkları halde münafıklarla beraber kalmışlar, giderek ezilmişler. Yani ne yapacağız biz ya, ne yapacağız diyorlar. Yani yaşadıkları duyguyu düşünün. Hani sağına bakıyorsun, münafık soluna bakıyorsun, münafık. Efendim böyle onlar da tabii ileri geri konuşuyorlar arkada bir tek onlar kalmışlar çünkü ve onların arasındalar ve son derece basit bir nedenden dolayı savaşa katılmamışlar yani bir, hiç hiçbir ciddi şeyleri yok e, gerekçeleri yok Rasulullah Medine'ye döndüğü zaman arkadaşlar ölüm korkusundan ve yolculuğun zorluklarından dolayı Medine'de kalmış olan münafıkların hepsi daha önceki sahte ve abartılmış bahanelerini tekrarlayıp orduya katılamadıkları için özür diliyorlar çünkü bir e, adet var Resulullah Medine'ye döndüğünde mescide geliyor oturuyor ve bütün Medine'dekiler Efendimiz'e hoş geldin demeye geliyorlar ve hani bir şey haberleşme yani onlar dışarıda ne olduğunu anlatıyor bunlar burada ne olduğunu anlatıyor Esasen orduya katılmayı çok arzuladıklarını, yani arkadaşlar bu münafıkları anlatan bir sure var Kur'an-ı Kerim'de, küçük bir sure. Aslında Nisa suresinde mesela çok yoğun münafıklar anlatılır, Tevbe suresinde anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde anlatılır ama bir surenin de adı Münafikun suresi. Orada Cenab-ı Hak bunları anlatıyor zaten. Diyor ki arkadaşlar, وَاِدَارَا اَيْتَهُمْ تُوَجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ işte demin dedim ya bazen birilerinin görünüşü hoşumuza gider. Yani işte böyle mis gibi kokuyorlardır, tril trildirler. işte oturmayı kalkmayı biliyorlardır. Böyle o topluluğun içinde bulunduğunuzda hiç sizi rahatsız eden bir şeyle karşılaşmazsınız. Hani böyle adab, muaşeret açısından. Ama arkadaşlar ne diyor ayet-i kerime? Sen onları gördüğünde görüntüleri çok hoşuna gider diyor. Çok böyle şey. Janti yani görünürler. Sonra ke ennehum koşubun musennedeh diyor. Onlar biçilip şekil verilmiş keresteler gibidirlerdi. Yani şekil güzel ama mahiyet odun. Yani ee, bu dış görüntüye, o ağzının laf yapmasına, o kurumlanmaya, o böyle her şeyi rasyonalize eden, Güya akıllı hareket ettikleri için böyle davrandıklarını düşünen ve öyle açıklayan e, o insanların söylemlerine aldanma diyor allah Teala. İçlerine bak, doğrudan kalplerine bak diyor. Hani diyeceksiniz ki hocam siz defalarca dediniz ki insanların biz kalbine bakamayız. Kalbine bakamayız. Dolayısıyla kimsenin kalbi hakkında hüküm veremeyiz. E, biz zahire göre hükmederiz. Nahnu biz zevahir İslam'ın prensibi budur. Evet arkadaşlar o kalbin yansımasını zaten davranışlarda görürsünüz. Çünkü her kalp içindekini yansıtır. Bir insan diyorsa ki arkadaşlar işte sen, ben böyle yaşıyorum, böyle görünüyorum ama sen benim kalbime bak diyorsa aslında bu bir hastalık itirafıdır. Çünkü insanın içinin başka dışının başka olması sağlıklı bir durum değildir. Ruhen, aklen sağlıklı bir durum değildir en azından övünülecek bir durum değildir yani bir patolojidir bir rahatsızlık verici bir şeydir kişinin kendisinin de bu iki yüzlükten rahatsız olması gerekir yani içinin başka dışının başka olmasından rahatsız olması gerekir dolayısıyla biz kalpleri nereden biliriz yani kalplere bakmayız nereye bakarız amalukum amellerine bakarız birbiri yani kimsenin ameline de bakmayız aslında bize ne ama kendimizi ölçerken, işte birisiyle ilişkimizi e, tesis ederken değil mi? Çünkü birisi hakkında bir karar vereceğiz ki onunla bir ilişki kuracağız yani. Yoksa bu yargılamak, işte böyle parmak sallamak, insanları kategorize etmek anlamında değil. Ölçüp biçmek ve haklarında karar vermek anlamında değil. Ama kendimiz için bu kararı vermek durumundayız yani şey i̇şte kiminle dost olacağız? Kim bir sırrımızı kime paylaş? Kiminle paylaşacağız? Ya da bir akıl soracağımız zaman kime soracağız? İşte çocuğumuzla birlikte görüşmek isteyeceğimiz o aile hangisi olsun? Değil mi? Çocuğumuzun sınıf arkadaşları veya işte komşularımızdan hangi aileyle gidip gelelim? Bu konularda bir seçim yapacağız. Bu seçimi yaparken de neye bakacağız? İnsanların davranışlarına bakacağız. O çünkü o davranışlar arkadaşlar kalplerdekini Yansıtır. gerçekten doğru bir şekilde davranışları göre, gözlemleyebilirsek aslında hepimiz hakkında çok şey söyler efendim böyle çok süslü yapmacık sözlerle böyle etkileyici hitabetle gelip efendimize durumlarını arz ediyorlar gerekçeleri de dilekleri de sahteydi özürleri samimi değildi aslında ne düşünüyorlardı onlar Müslümanların Bizans ordusu karşısında hezimete uğrayacağını ve kendilerinin de Müslüman görünme sıkıntısından kurtulup tekrar açıkça küfürlerine dönecekleri günleri özlüyorlardı. Yani diyorlar ki biz şey işte onlar orada mahvolacaklar ve tekrar biz eski günlerimize rahat günlerimize döneceğiz diyorlardı. E, tam tersine Müslümanlar Bizans ordusuyla karşılaşmadan geri döndüler. Üstelik de arkadaşlar birazdan göreceğiz veya işte önümüzdeki derslerde göreceğiz hemen arkasından. E, o civardaki pek çok kabilenin de Müslüman olmasını, çünkü uğraya oraya geliyorlar, pek çok kabilenin de Müslüman olmasını savaşsız bir başarı kazanmalarına sağladı Tebuk Seferi. Aynı zamanda e, tamam Bizans ordusuyla karşılaşmadılar ama onlara karşı çıkabildiklerini gösterdiler. Hem kendilerine hem dünyaya. Dolayısıyla hem siyasi anlamda hem dini ve sosyal anlamda büyük bir başarıyla geri döndü ordu. Ve işte münafıklara dediğim gibi Peygamber Efendimiz hiçbir cevap vermeden onların özürlerini kabul etti. Çünkü neden kabul ediyor arkadaşlar? Neden kabul ediyor? Çünkü biliyor onları ve onlarla ilgili hiçbir hedefi yok. Onlarla ilgili bir hedefi olmadığı için de uğraşmıyor. Burayı anlıyor arkadaşlar? Biz kiminle uğraşırız? Kendisinden bir şey umduğumuz, yani kendi kendimiz için değil, menfaatimiz için değil, kendisi için bir şey umduğumuz insanla uğraşırız. Bazen e, benim de e, geldiğim noktalar olabiliyor yani, sizin de olmuştur. İşte artık bırakıyorum yani, bunu artık bıraktım dediğimiz Durum nedir? Artık ondan beklediğimiz hiçbir şey kalmadığı için ya da yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadığı için bırakmışızdır. Allah'a bırakmışızdır. Çünkü biz elimizden geleni yapmışızdır. İşte Efendimiz de onları kendi hallerine bırakıyor ve gelelim biz bu üç kişiye. Kâb-i Malik bu süreci çok detaylı bir şekilde anlatmış. Ve kaynaklarımızda yer alıyor onun anlattığı bu rivayetler. Celalettin vatandaş hocamız da diyor ki onun bu samimi anlatımına ilave edecek hiçbir şey yok. Biz diyor o rivayetten bu konuyu e, öğrenelim ve dinleyelim. Şöyle diyor Kâb-i Malik arkadaşlar. Tebuk seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadı. Hepsine katıldı. Gerçi Bedir Savaşı'na da katılamamıştım ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Arkadaşlar arada bir şu çayı içmem gerekiyor. Bir de size sol gibi görünüyor ama bu benim sağ elim arkadaşlar. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde Bedir'de onları düşmanlarını, düşmanlarıyla karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Yani Akabe biatlarına da katılmış. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem diyor. Yani ortada hiçbir şey yokken daha ben Müslüman olmuştum diyor. Tebuk seferinde Peygamberimizin hazırladığı orduya katılmadım. Fakat bu katılmamı engelleyen şartlar olduğu için değildi. Bir mazeretim yoktu yani diyor. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahat Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu rivayetten çıkaracağımız en önemli ders arkadaşlar bir yanlış yaptığımızda kendimizi savunmamak olmalıdır. Samimi bir şekilde ee, yanlış yaptığımızı itiraf etmek olmalıdır. Bakın bu olay olalı 630 senesinde olmuş bu olay. Kaç sene olmuş arkadaşlar? Kaç yüzyıl geçmiş üzerinden hala kitaplarda, kaynaklarda son en son yazılan kaynaklarda dahi Kâb bin Malik'in bu hatası, bu bu yanlışı. Anlatılıyor, yazılıyor ama aynı zamanda hakkında inen o ayet tevbesinin Allah tarafından kabul edildiği ayeti kerimeyle sabit olan şahıs olarak anılıyor. Aynı zamanda arkadaşlar. Onun için yani işte bura, burada da ne örnekler var bizim her gün yaşadığımız hadiselerle ilgili. Bak ne diyor? Yani işte gerçi o zaman biraz da zayıf durumdaydım, işte biraz hastaydım ya da ne bileyim işte zor günlerden geçiyordum falan demiyor. Bakın diyor ki. Hiçbir zaman da o, o, o günkü kadar güçlü ve rahat da değildim diyor. O zaman iki bineğe sahiptim ki başka hiçbir savaşta böylesine sahip olmamıştım. İki tane bineğim vardı. Resulullah Tebuk seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez. Hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebuk seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olduğu bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu, düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi, herkes hazırlıklara başladı. Hazırlıklar bittiği zaman Resulullah ile birlikte sefere çıkacak Müslümanların sayısının bir deftere sığmayacak kadar çok olduğu görüldü. Sefere katılmak istemeyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı sıralarda meyveler olgunlaşmıştı. Sıcaklıkların artması nedeniyle yani Hicaz bölgesini düşünün arkadaşlar. Biz burada 30 derece ya en fazla 35-36 derece Ağustos sıcağından bahsetmiyoruz. 50 dereceden bahsediyoruz ve yürüyerek Gidilecek bir yoldan, iki ay falan sürecek belki de bir yoldan bahsediyoruz. Ee, gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven rahatına düşkün bir adamdım. Nasıl açıklıyor bakın kendisine arkadaşlar. Bu rahat düşkünlüğü var ya konformizm bizi bütün hayırlardan uzak bırakıyor arkadaşlar. Çünkü hayırlar zorluktur. Bakın bunu kabul edin. Bunu kabul etmezseniz arkadaşlar, dünyevi hayırlara dahi ulaşamazsınız. Bırakın uhreviyeyi. Yani üniversite sınavına gireceksin. Çok mu kolay? Kilo vereceksin. Çok mu kolay? İşte fit olacaksın. Çok mu kolay? Zengin olacaksın. Yani büyük bir hedef koymuşsun kendine. Çok mu basit? Çok mu kolay? Para biriktireceksin. İşte bir şey yapmak istiyorsun. Bir hayalin var. Bir tura gitmek istiyorsun. Para biriktireceksin. Çok mu kolay? Bana söyleyin arkadaşlar, dünyevi hedeflerden hangisi kolay? İşte zor bir yemeği yapmak istiyorsun. Öyle gözün açıp kapayıncaya kadar oluyor mu? Yani bana, bana deyin ki şu çok kolay. Emek, emeksiz böyle zor bir hedefe emeksiz ulaştık. Böyle bir şey yok. Ha Allah'ın hazır verdikleri var, o ayrı. Onlar da imtihan, onu da bilelim yani o hazır verilenleri biz hep nimet penceresinden bakıyoruz hiç imtihan penceresinden bakmıyoruz ee, uhrevi hedefler de öyle arkadaşlar hiçbiri kolay değil ben size söyleyeyim işte örtünmek çok zor evet namaz kılmak çok zor evet çünkü mükafatı çok büyük çünkü varacağın senin bir ideal için bunu yapıyorsun o ideal çok büyük yani e, her şeyin bir bedeli var Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Yani mesela ben hep onu söylerim. Yani bir çorap alacaksınız arkadaşlar. Çorabınızla ilgili bile kriterleriniz var. Herkesin vardır, benim de var. Yani şu şöyle olacak kalınlığı şu kadar olacak, işte sarkmayacak, işte lastiği çok sıkmayacak, işte biraz esnek olacak, değil mi? Yani bir sürü kriteriniz var yani. Kullandığınız markalarınız var, belli özellikler var. Şu denyede olacak falan. Yani nasıl oluyor da koskoca cenneti, koskoca Allah'ın rızasını hani böyle hiç rahatımızı bozmadan nefsin rahatlığından bahsediyorum. Ha bir de tabii en üst mertebe var oraya, oraya erdiğimiz zaman zaten bu zorluk o zaman tamamen ortadan kalkıyor. Ne o biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun, e, yani hazınızı bunlara bağlamak. Yani namazı zor görüyorsun, örtüyü zor görüyorsun. Onun vasıtasıyla ulaşacağın cennet için o zorluğu göze alıyorsun. Bu bir alt kademe. Üst kademe ne? Üst kademe arkadaşlar namazın kendisinden zevk almak. Örtünün, o emre uymanın kendisinden zevk almak. Cihadın kendisinden, ilmin kendisinden zevk almak. Mesela öğrenmenin zevkini tadan birine ders çalışmak zor gelir mi? İşte... Ee, okumanın zevkini tadan birine mesela şey diyorlar işte kitap okurken uyumamak için ne yapalım falan yani okumanın zevkini tatmadığınız zaman tabi bu kitabı da okumanız gerekiyorsa ikide bir uykunuz gelir yani çünkü o zevki tatmamışsın o kitap okuma vasıtasıyla ulaşacağın sonuca odaklanıyorsun kitap okumanın kendisine e, oradan alacağın hazza odaklanmıyorsun yani gazali bunu çok güzel anlatır İhya'da ee, kişi o emrin kendisinden, o yasağa uymanın kendisinden haz alıyorsa yani Allah'ın istediği sınırlar içinde kaldığında kendini iyi hissediyorsa, takdir ediyorsa, erdemli buluyorsa, kendi iç huzuru buna bağlıysa o zaman o emirlere uymanın zorluğu büyük bir nimete dönüşmüş oluyor. Ama o da o ilk bahsettiğimiz ilk aşamadan geçerek oluyor çoğu kez arkadaşlar. İşte ne yapıyor? E, keyfime düşkündüm diyor. Efendim bir dakika kaldığımız yeri bulalım. İstediğim zaman bu hazırlıkları rahatına düşkün bir adamdım. Rasulullah'ın isteği üzere Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de başlamak istiyordum. Hani bugün yapacağım, yarın yapacağım diye hiçbir şey yapmıyordum. Kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yaparım diyordum kendi kendime. Bir de insan imkanı olunca da böyle diyor arkadaşlar. Yani her şey var ya, para var, işte binek var, sağlık var, her şey var. Diyorsun ki, ya ben nasıl yaparım yani, yarım günde hazırlanırım ben diyorsun mesela. Halbuki işte zeka da mesela çoğu zaman bu yüzden aldatıcı oluyor. Zeki, zekasına güvenen ve çalışma alışkanlığı ve disiplini geliştirememiş olanlar da çuvallıyorlar bu yüzden. Kağab bin malik gibi oluyorlar. Çünkü o yetenek aldatıcı oluyor. Yetenek Diyorsun ki ben yetenekliyim yaparım ya iki günde de çalışırım ben bu sınava diyorsun. Bu kitabı ben bir gecede de bitiririm diyorsun. Ama olmayacağını sadece yetenekle olmayacağını ter dökmek gerektiğini iş işten geçtikten sonra anlıyorsun. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk, çabuk ve kolay hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha öncesen, önceden başlasaymışım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin de almamıştım. Çünkü bir mazereti yok ki. Evet, afelersiniz. Sonradan duydum ki, Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş. Bir de Efendimizin bu şeyi var, bu titizliği mi diyelim, adeti mi diyelim, herkesle ilgileniyor arkadaşlar. Lider bu, böyledir. Herkesle ilgileniyor. Yani herkes burada mı, işte kim ne yapıyor? Hiç tecessüs anlamında değil. O yüzden hani e, sanırım yine e, Tevbe suresinde olacak. Münafıklar Peygamber Efendimiz için ne diyorlar? O her söze kulak, her söze e, böyle her sözü dinleyen bir kulaktır diyorlar Peygamberimiz için. Yani bunu tecessüs anlamında yapmıyor Peygamber Efendimiz. E, mensuplarını, inananlarını koruyup kollamak Onları sürçtükleri zaman ellerinden tutup kaldırmak için yapıyor. Ona bakarsınız şeylerin Münafıkların Efendimiz için bir kulaktır. O her sözü dinleyen, her sözü takip eden bir kulaktır diye hakaret etmeleri Peygamber Efendimiz'e ve Cenab-ı verdiği cevap. Beni hiç sormamış Tebük'e varıncaya kadar diyor. Tebük'te bir grup Mücahit'le birlikte otururken Kâb-i Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, Ya Resulallah hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu demiş. Kendini beğenmişliğinden kasıt ne? İşte o güveniyor ya, iki tane binek var, genç, işte e, zengin, varlıklı ne var ki hazırlık yapmakta onun için. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş ve ne kadar kötü konuşuyorsun, Allah'a and olsun ki, onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bir Müslüman kardeşimiz hakkında içinde hakikat kırıntıları barındırsa dahi suizan içeren, kötü ithamlar içeren bir ifade duyduğumuzda yapmamız gereken şey işte budur arkadaşlar. Muaz Bin Cebel'in tavrıdır. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı ne yapacağımı Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum yalan söylememeye karar verdim ee, çok seviyorum o sözü arkadaşlar yıllarca hep her yerde Mehmet Akif'in sözü diye e, aktardım sonra nihayet kafama vura vura birkaç kişi ikaz etti her seferinde biliyorum tekrar Mehmet Akif'in diyorum Ziya Paşa'nın bir sözü insana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah bunu unutmayın arkadaşlar. Doğru söylemek başınızı belaya sokabilir bir anlığına. Sizi yani gözden düşüreceğini zannedebilirsiniz. Çünkü doğru söylediğinizde hele de böyle benzeri bir durumda bir eksiğinizi bir hatanızı itiraf etmeniz gerekebilir. Özür dilemeniz gerekebilir. Nefsinize ağır gelebilir bu durum. Ama her zaman selamet doğruluktadır arkadaşlar. Doğruluk yani şöyle deyin şöyle söyleyelim. Mesela bir birisiyle aranızdaki ilişkinin e, yara almasını göze alarak doğru söyleyebilmeniz aslında aslında karşınızdaki insandan anlayan birisi ise ilişkinizi kuvvetlendirmesi gerekir. İnşallah burayı anlatabilmişimdir. Veya siz öyle davranın insanlara. Yalan söylememeye karar verdim diyor. Ee, affedersiniz önce yalan söyleyeyim diye düşünüyor yalan söyleyeyim diye düşünüyor nasıl bir yalan söylersem kendimi masum gösteririm diye düşündüm diyor onu üzmek onun gözünde değer yitirmek benim için hiç istemeyeceğim bir şeydi İkna edici bir yalan söylersem onun gözünde değerimi kaybetmem diye aklıma geldi fakat diyor Rasulullah Medine'ye girdiğini duyunca tüm bu şeytani düşüncelerden sıyrıldım düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim işte kurtarıyor son anda kendisini arkadaşlar imanlı insanlara İmanlı insanları şeytanın kendi haline bırakacağını zannetmeyin arkadaşlar. Son ana kadar şeytan bizimle uğraşır. Ve imanlı bir insana aman canım ne var niye savaşa gidecekmişim gitmek zorunda mıyım ben de dedirtmez. Bambaşka şeyler dedirtir arkadaşlar. Mesela işte sen savaştan daha önemli hizmetler yapıyorsun dedirtir. İşte sen bu ümmete lazımsın gidip orada... Ee, ölmen gerekmez dedirtebilir yani veya burada olduğu gibi işte bak sen şimdi doğruyu söylersen aran bozulacak ama peygamberle aranın bozulması kötü bir şey aranı bozma çünkü onu çok seviyorsun onun da seni sevmesini istiyorsun ve bu sevginin azalmasını istemiyorsun dedirtir yani hiç böyle yani ne olacak ya işte sen de insansın Allah Allah kabul etmezse etmez falan demez çünkü biliyor iman ettiğini Ka'b-i Malik'in. Fakat yeniyor, galip geliyor kab Malik şeytana orada. Yani ilk önce yenilmiş ama o ihmalkarlık sırasında şimdi fark ediyor oyunu. Resulullah bir seferden gelince önce mescide gidip iki rekat namaz kılar sonra da halkın arasına çıkar onlarla konuşuldu. Bu sefer de aynısını yaptı. <gülüyor> Namazını kılıp halkın arasına oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına girerek özür dilemeye, Medine'de kalmalarına neden olan gerekçelerini açıklamaya başladılar. Böyle davrananların sayısı 80'den fazla arkadaşlar. Resulullah onların özle, özürlerini kabul etti. İşin aslını Allah'a havale etti. Hiç onlarla uzatmadı yani lafı. E, bu arada... Gidip özür dileyenlerin arasında hasta olduğu için sefere katılamamış olanlar vardı. Onlar da durumlarını bildirdiler. Söyledikleri doğruydu ve bunu herkes biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti, kendileri için dua etti, Allah'tan af diledi. Herkes uzaklaştı, herkes konuştu, bitirdi. Ben geldim diyor. Yanına yaklaşıp selam verdim. Ben bu hikayeden çok etkilenirim arkadaşlar. Ee, özür diliyorum en baştan. Eğer anlatmakta zorlanırsam. Kırgın bir gülümseyişle bana gel dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede hatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım diyor ey Allah Resulü vallahi senden başka her kim olursa olsun ileri süreceğim özürle kendimi affettiririm çünkü ben tartışmada ikna edici konuşmada güçlü yetenekli biriyim karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder görüşüme dahil ederim ancak şunu biliyorum ki ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Onun için arkadaşlar bakın kendi kendinize sık sık ben de dahil, ben size nasihat ederken önce kendime diyorum Allah biliyor. Ben de dahil kendi kendinize sık sık şunu hatırlatmalıyız. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Onun için Allah'ın Esma-i Hüsnasını çok iyi bilmeliyiz. Seni ve basir olan bir Allah'a inanıyorsun. Her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor, habir olan bir Allah'a inanıyorsun. Yani kalplerin en ince, en derin senin kendin hakkında, kendinin dahi bilmediğin şeyleri biliyor allah Teala. Neyi örtbas edebileceğini zannediyorsun. Neyi sonuna kadar gizleyebileceğini ya da farklı biriymiş gibi davranabileceğini zannediyorsun. Yapmam gereken sana doğrusunu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağımı biliyorum. Ama bu durumda Allah'tan af dilemem kolaylaşacak. Diyor ki sen, seni kızdıracağım. Yani çünkü ummadığım bir şey yaptım ben. Ama Allah'tan başka doğru söylemenin dışında bir yolla Allah'tan af dileyemem. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir durumda değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim diyor. Ben bunları söyleyince Resulullah kağıt doğru söyledi. Şimdi kalk ve git Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekledi. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gelince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarmak yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür bildirebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Yani nasıl da çeldiriciler geliyor bakın. Hem de Müslüman arkadaşları. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bakın gene aydınlanıyor işte kimlerle berabersiniz arkadaşlar? Yoldaşınız kim? Etrafınızdakiler kim? Yakınınızdakiler kim? Kimlerle aynı saftasınız? Buna çok dikkat edin kendinizi tanımanın çok güzel bir yolu bu. Tam diyor hani geri dönüp acaba düzeltsen mi durumu derken aklına geliyor. Bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Yani aynı benim gibi yapan var mı? Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediklerine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürhara bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru davrandığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katade geldi. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana sen doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma, doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, rahatlatacak sıkıntını giderecektir, seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Bunlar bekliyorlar arkadaşlar bu üç kişi. Resulullah'ın bir talimatıyla karşılaşıyorlar bu bekleme süreyi. Artık kaç gün geçtiyse Resulullah tüm Müslümanlara bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasakladı. Toplumsal bir boykot uygulanıyor. Resulullah'ın bu yasağı ayet gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet sefere katılmayıp Medine'de kalan ve daha sonra da yalan gerekçelerle özür dileyip kendilerini affettirmek isteyen münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklamıştı. Tevbe suresinin 94 ve 95. ayetleri. Ee, bu aşamada üçü de münafıklarla aynı safta duruyor arkadaşlar. Bu yasaktan sonraki günleri kab bin Malik şöyle anlatıyor. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine tüm Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması çok zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Ayet-i Kerime'de de söyleniyor hatta ida taqat ardu yani yaşadıkları bu duygu ayet-i kerime tarafından anlatılıyor arkadaşlar dünyam değişti dünya artık tanıdığım bir yer değildi bu hal 50 gün devam etti 50 gün diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar hiç dışarı çıkmıyorlardı sürekli ağlıyorlardı üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarı çıkıyor, pazarda geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sırasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı mı alacağını umuyor namaz sonrasında sırasında olur mu hiç? Namaz sonrasında Selamımı mı alacağını umuyor ve selamı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordu. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordu. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kızgın tavrımda en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğludur. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine ey Ebu Katade Allah için doğru söyle sen benim Allah'ı vera Resulü'nü sevdiğimi biliyorsun değil mi dedim. Sustu. Bir şey demedi tekrarlıyor sorusunu yine sustu. Üçüncü kez tekrarlayınca Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Evet. Dayanamadım ağlamaya başladım. Evime gittim diyor. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Şimdi bakın yeni bir imtihan daha. Ne yapacağını bilmez halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş bir nebati gördüm. Nebati'nin çevresindeki insanlara Kâb bin Malik'i bana gösterin diye sorduğunu istiyor. Bana Beni gösterdiler yanıma geldi Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup getirdi. Mektubu açınca duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Çünkü Kaabil Malik yabancı yani çevredeki o yabancı kabileler tarafından da tanınan biri, diplomatik görüşmelere katılan biri. Sen horlanacak ve kaybedilecek biri değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yaraşan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın, karşılanacaksın diye yazıldığını gördüm. Mektubu okuyunca bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım. Mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamaların üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Hüzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden, eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. Yani toplam 50 gündü ya 40. günde Birini gönderiyor peygamberimiz eşin de diyor evi terk edecek. Eşimi boşamam mı gerekiyor diye sordum. Hayır dedi ayrı kalman yeterli. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime kalk anne ve babanın yanına git. Allah durumumu açıklığa kavuşuruncaya kadar orada kal dedim. Hilal bin Ümeyye iyi bir Müslümandı. Allah ve Rasulü'nü sever. Hatası nedeniyle sürekli ağlıyor biliyorsunuz. Yakınları ağlamaktan öleceğini düşünüyorlar. Yemeği içmeyi terk etmiş. Çoğu zaman iftar yapmadan çok az bir sütle peş beşe oruç tutuyor. Geceleri hep namaz kılıyor. Affedilmesini istiyor allah Teala'dan. Ayrıca kendisinden dolayı hiç kimsenin Resulullah'ın emrine muhalif davranmasına vesile olmamak için evinden çıkmıyor. Yani olur ya biri bana selam verir, biri benimle konuşur da Resulullah'a muhalifet etmiş olur. Çünkü bizimle konuşulmasını yasakladı diye evinden dışarı çıkmıyor. Hiç kimsenin yanına gitmiyor. Hatta küçük bir çocuğun bile efendim kendisiyle konuşmasını istemiyor. Fakat yaşlı ve kendi işini görmekten aciz. O yüzden izin istiyorlar ee, Resulullah'tan karısı izin istiyor diyor ki hiç olmazsa hizmetini göreyim ya Resulallah kendi işini göremez diyor onun üzerine izin veriyor peygamberimiz ona. Ve bu izin üzerine bazıları gelip Kaap bin Malik'e bak o izin aldı. Haydi sen de e, senin sen de hanımını gönder, izin iste Resulullah'tan diyorlar. Diyor ki ben böyle bir şey yapamam. Resulullah'ın bana ne diyeceğini bilmiyorum. Ben hilal gibi değilim. Kendi işimi görecek kadar genç ve kuvvetliyim dedim. Artık evde yalnızdım. Günler bu şekilde geçmeye başladı. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesmelerinin, konuşmayı terk etmelerinin 50. günüydü. Sabah namazını kılmış, evin damındaki çardakta oturuyordum. Sıkıntım büyüktü, dayanılmaz bir hal almıştı. Bütün yeryüzü beni sıkıp sıkıp bırakıyordu. Derin düşüncelere dalmış bir haldeyken ey Kâb müjde diye bağırıldığını duyduk. Hemen secdeye kapandım ve şükrettim. Anladım ki affedilmiştim diyor bir ferahlık geliyor haberciden Resulullah'ın sabah namazından sonra üçümüzün de affedildiğimizi bildirdiğini ve müjdeciler gönderdiğini öğrendim bana gelen müjdeci Zübeyir bin Avvam'dı Zübeyir atına binerek müjdeyi ulaştırmak için koşup gelmişti kendisine iki kat elbise verdim diyor halbuki o zaman fazladan sadece o iki elbisem vardı diyor müjde olarak Gece yolunuyor. bu ayetler Peygamber Efendimiz'e ve sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hilal bin Ümeyye o az önce bahsettiğimiz rahatsız olan sahabi secdeye kapanmış müjdeyi duyunca hatta eşi <gülüyor> o kadar uzun süre secdede kalmış ki eşi sevinçten öldüğünü zannetmiş. Hemen Peygamberimizin yanına koşuyorlar arkadaşlar. Ee, ve bütün sahabe onları tebrik ediyor. Peygamber Efendimiz onları çok büyük bir sevinçle karşılaşıyor. Şöyle anlatıyor yine kâb bin Malik. Affedildiğim müjdesini alınca hemen mescide gittim. Müslümanlar gruplar halinde toplanmış bizi bekliyorlardı. Hepsi sevinçliydi. Yani burada şunu da görmeniz lazım. O insanı seviyorlar. Ona inanıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz konuşmayın dediği için konuşmuyorlar. Şöyle demiyorlar arkadaşlar dikkat edin canım yani niye konuşmayalım selamını niye almayalım e olsun bu şey peygamberimizin sözü yani sünnet farz değil hani bak öyle demiyorlar zaten e, bizim bu sünnet farz meselesini tekrar bir iyice düşünmemiz gerekiyor sahabe peygamberimizden bir emir geldiğinde arkadaşlar onun sünnet mi farz mı yapsak olur mu yapmasak olur mu demiyorlar ki. Ama şunu soruyorlar, senin kişisel tavsiyen mi, dini bir emir mi diye soruyorlar. Bu vesileyle Hayrettin Karaman Hoca'nın İslam'ın Işığında Günün Meseleleri kitabından e, sünnetin Bağlayıcılığı ile ilgili 50 sayfalık bir makalesi var, bir bölüm var orada. Ona okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Herkes tebrik ediyor. Tevbenin kabul edilmesi sana kutlu olsun diyor herkes. Resulullah bir grup Müslümanla oturmuş sohbet ediyordu. Talha i baydullah hemen ayağa kalkıp bana doğru geldi. Elimi sıktı, tebrik etti. Selam verip Resulullah'a yaklaştım. Yüzü sevinç içerisindeydi. İnşallah arkadaşlar bizim de tevbelerimizin kabul edildiğini ve e, sevinçle karşılandığımızı görürüz. E, Tebrik ediyor Peygamber Efendimiz'i ve diyor Peygamber Efendimiz Kâb bin Malik'i ve diyor ki o günün annemden doğduğum günden bu yana sahip olduğum en hayırlı gün olduğunu söyledi. Bakın şuna da çok dikkat edin arkadaşlar. Bunların hepsi sahabe ve affedilmek için Hilal Gülümeyye'nin geçirdiği o 50 günü, Kâb bin Malik'in geçirdiği bu 50 günü düşünün. Yani affedilmek en yüksek mertebedir Allah katında arkadaşlar. Hiç kimse affa ihtiyacı olmadığını zannetmesin. Bazen öyle e, bunu çağrıştıran cümleler duyabiliyorum günlük konuşmalar içerisinde. Herkesin, hepimizin Allah katında en çok şiddetle ihtiyacı olduğu şeydir bu. Merakla ey Allah'ın Resulü bu müjde senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Yani peygamberimiz mi affetti yoksa ayet mi indi? Benden değil Allah'tan dedi. Allah'tan bir müjde aldığı zaman yüzünün ay parçası gibi parladığını ve sevindiğini biliyordum. Biz onun yüzünün parlaklığından müjde bildiren bir ayet geldiğini anlardık. Bu sefer de aynı durumdaydı. Önüne oturarak, Ey Allah'ın Resulü, hem tevbemin kabulüne şükür için, hem de Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için, bütün sahip olduklarımı bağışlamak istiyorum dedim. Resulullah malının hepsini bağışlama. Bir kısmını yanında tut. Bu senin için daha hayırlıdır dedi. Ey Allah'ın Resulü beni ancak doğru olmak kurtardı. Artık ben hiçbir zaman hiçbir şekilde doğruluktan ayrılmayacağım dedim. Vallahi Allah'ın bana verdiği nimetler içerisinde İslam ile hidayete ermemden sonra doğru söyleyerek helaka uğramaktan engellemesi kadar bence daha büyük bir lütuf olmamıştır diyor hiçbir şeyi bununla değişmem doğruluğumuz nedeniyle biz affedilirken Resulullah'a yalan söyleyip kendilerini affettirdiklerini zananlar helak olup gittiler Allah Teala onlar için Tevbe suresinin işte 95 ve 96. ayetlerinde mesela en son cümleyi söyleyeyim siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz demiştir bizim için ise Tevbe suresinin 117 ve 119. ayetleri geliyor bunlarla bitiriyoruz. Ne diyor? andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatlik pek merhametlidir. Ve seferden geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan Yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra o eski hallerine dönmelidiği için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Ya eyyühellezîne âmenüttekullâhe ve kûnû me'assâdiqîn. Doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 117 ve 119. ayetler. Bu hadise üzerine nazil olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu konu ne kadar işlense, ne kadar detaylarına inilse azdır. Çünkü her satırı günümüzle alakalı. Sanki bugün yaşayacağımız, yaşadığımız ve gelecekte yaşayacağımız hadiselere örnek olsun diye bu olay yaşanmış gibi. İnşallah e, topluca da olsa bir fikir verecek kadar anlatabilmişimdir. Zaten çok anlatmadım, çokça okudum. Efendim inşallah hepimiz kendimiz için gereken dersleri çıkarmışızdır. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.